mukaddime. Hamd, şanı yüce olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve onun ahl ve ashabının üzerine olsun. La ilahe illallah büyük bir kale ve tevhidin bayrağıdır. Bu kaleye sığınanlar ebedi saadet ve sonsuz nimeti, bu kaleye girmeyi de dışarıda kalanlar ebedi şekavet ve azabı hak ederler. Eğer bu kelime Kelime-i tevhid senin kalbini çepeçevre kuşatan bir sur olmasa ve bu kelimenin nuru, bu dairenin merkezindeki noktayı teşkil edip tevhidin saltanatı, nefsini, heva ve hevesten korumayıp şeytanlar kalbine girerse kalenin dışında kalmasın demektir. Sadece diline la ilahe illallah demen sivrisinek kanadı ağırlığınca ve zerrece kıymete sahip değildir. O halde bu kelimeden nasibinin ne kadar olduğunu iyice düşün. Şayet tevhidin manasını kavramış, ruhuna nüfuz etmişsen Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendisinden bir ruhan desteklemiştir. Mealindeki ayet-i kerimede ifadesini bulan mahlukatın efendisi Hz. Muhammed ve 120 bin küsur olan nebinin nebisi olan nimete kavuşmuşsun demektir. Böylece dünya ve ahiret mahsulatını elde eder, her iki cihanda saadeti erer, veliler defterine yazılır ve ailemi fazdan sayılırsın. Zira Allahu Teala bu hususan dikkat çekerek, kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel dosturlar. Bu büyük nimet Allah'tandır. ''Her şeyi layıkıyla bilen olarak Allah yeter.'' buyurmuştur. Şayet tevhidden nasibin bu kelimeyi sadece dille söylemekten ibaretse Bedeviler iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz. Fakat İslam'a girdik iman İman henüz kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz Allah yaptığınız güzel amellerden hiçbirinin sevabını size eksik vermez. Allah gafurdur. Rahimdir Ayeti kelimesinde kerimesinde açıklandığı gibi böyle bir hal münafıkların reisi Abdullah bin Übey, bin Kab, bin Selül ve yüz bin münafığın nasibidir ki Kur'an-ı Kerim'de bu duruma işaret edilmiş ve Ey Muhammed! Münafıklar sana gelince senin şüphesiz Allah'ın Resulü olduğuna şahadet ederiz derler. Allah senin kendisinin peygamberi olduğunu, bunun yanında münafıkların yalancı olduklarını bilir buyurmuştur. İşte bu durumda sen dünya ve ahirette hüsrana uğramış kimselerden olursun ki bu hal apaçık bir ziyandır. Bununla birlikte alem adilin, Allah düşmanlarının defterine kaydedilirsin. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı da bulamayacaksın buyurmuştur. La ilahe illallah bir kaledir. Fakat münafıklar ona karşı iftira ve yalan mancanığını kurarak tahrip gülleleri atmışlar, şekavet ve nifak valyozlarıyla onu yıkmaya yeltenmişlerdir. Bu gibi kinselerin içine düşmanlık girip tevhidin izleri yok etmiş, fiillere yansıyan aksini karartmış, mesken mülkiyetlerini, vücutlarını ihlal ederek onlardan kelime-i tevhidi manasını almış ve onları kuru surette baş başa bırakmıştır. ''Buna rağmen doğrusu Allah sizin suretlerinize değil, sadece kalplerinize bakar.'' buyurulmuştur. ''La ilahe illallah'ın manası gitmiş, sadece bir takım harfler ve ele kırdılar kalmışsa bu, kelimeyi tevhid kalesinin manadan yoksun bir şekilde yalnızca dille anılmasındır.'' Nasıl ki ateşi anmak dili yakmıyor, suyu anmak boğmuyor, ekmeği anmak doyurmuyorsa, kılıcı anmak kesmiyorsa, Aynı şekilde kelimeyi tevhit tevhid sadece dille anmak da kişiyi kötülüklerden, Allah rızası dahilinde olmayan hallerden alıkoyamaz. Halk arasında söylenilen bir söz vardır. Ateş demekte de hiçbir kimsenin dili yanmayacağı gibi, bin dinar demekte de, de hiç kimse zengin olmaz. Söz kabuk, mana özdür. Söz sedefse mana incidir. Öz olmayınca kabuğu ilersin? İncisi olmayan hedef neye yarar? Kelime-i tevhidin sözcükleri ve manası ceset ve ruh gibidir. Ruhsuz ceset işe yaramadığı gibi bu ifadede kelime-i tevhid manası olmaksızın hiçbir fayda sağlamaz. Alemi fazl kelime-i tevhidin hem suretini hem de manasını alıp suretiyle dışarını, manasıyla içlerini süslediler. Böylece dünya ve ahiret nimetlerini elde ettiler ve kelam-ı kadim, Kur'an-ı Kerim onlara şahadet ederek aşağıdaki ayetlerle onları tasdik etti. Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir. Ondan başka ilah yoktur, o azizdir, hakimdir. Alemi adil ise kelime-i tevhid-i değil, suretini aldılar. Onlar dışarını bu sözle söyleyip içlerini küfre boyadılar. Bu sebepte kalpleri simsiyah ve kafkaranlıktır. Onlar zahiren iyi görünen bir takım dünyevi amellerine ulaştılar. Oysa ki yarın kudreti ilahiden bir rüzgar esip onların zayıf ışığını söndürerek onları küfürlerinin karanlığında bırakıverecektir. Nitikim onlar çevresini aydınlatmak için ateş yakan kimseye benzerler ki Allah ışıklarını karartınca onları karanlıklar içinde kör bir halde bırakmıştır. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden doğru yola dönmezler buyurulmuş. Diğer bir ayeti kerimede Allah münafıkların yalancı olduklarını bilir ifadesiyle onların yalancı olduğunu belirtmiştir. Heva ve hevesine, altın ve gümüşüne kulluk ediyorken La ilahe illallah demen herhangi bir mana ifade eder mi? Sana ey inananlar yapmadığınız bir şey hakkında niçin yaptığınızı söylersiniz, yapmadığınız şeyi yaptığınızı söylemeniz, Allah katında büyük bir suçtur şeklinde hitap edilir ve yalancılığın yüzüne vurulursa cevabın ne olacaktır? Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetten ders almak lazımdır. Heva ve hevesini ilah edinen, bilgisi olduğu halde Allah'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Düşünmez, tezekkür etmez misiniz? Sen hevana, Altın ve gümüşe prestij etmektesin. Şüphesiz altına, gümüşe ve güzel elbiselere prestij eden kimse helak olmuştur. Bütün ilgini ailene ve evine yöneltmiş, mal ve çoluk çocuğuna mail etmişken tam anlamıyla La ilahe illallah demiş sayılmazsın. Zira fiiliyatın yalanladığı her söz merduttur. lisana hal, konuşman dilinden daha fasihittir. Her daim la ilahe illallah diyerek eğer kalbinde mana meyvesi oluşmuşsa Allah'tan başka birine sığınman, başkasından korkman ve yardım istemen gerekmez. Allahu Teala sen la ilahe illallah der ve bizden başkasıyla ünsiyet peyda edersen ne biz senin için oluruz ne de sen bizim için. Kim Allah içinse Allah da onun içindir. Kim ona karşı hoşu duyarsa Allah o kimseyi korur. Kulum Niçin benden başkasına sığınırsın? Halbuki her şeyin dizgini benim elimdedir. Ben mülkün gerçek sahibiyim ve mülkümde dilediğim gibi tasarruf ederim. Bu ailede ancak benim dilediğim olur ve her şey ancak benim irademle vuku bulur. O halde benden başkasına sığınma, benim rahmetimden ümidini kesme. Zira ancak kafirler benim rahmetimden ümidini keser. Cezamdan sadece gönlü beni arzulayanlar kurtulabilir buyurarak Allah'ın rahmetinden ümeydenizi kesmeyin. Doğrusu kafirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez ayetiyle bunu teyhit etmiştir. La ilahe illallah lafzını sadece dilinle söylüyor ve bu sözün kalbinde hiçbir semaresi olmuyorsa sen münafıksın. Eğer kelime-i tevhidin manası kalbindeyse mümin, ruhundaysa aşık, sırrındaysa mükaşifsin. Birinci nevi iman avama, İkinci havasa, üçüncü havası havasa'ya aittir. Bu itibarda iki manadan yoksun, mücerred bir haberi sandıkın, ikincisi kalbinde inşirahının ve basiretin, üçüncüsü mükaşefe ve müşahedenin meyvesidir. Kalbin tasdikinden yoksun, yalnız candille iman ettiğini söyleyen bir kimse olmaktan sakın. Çünkü kelime-i tevhid kıyamet günü senin aleyhinde şahitlik edip ey Allah'ım, ben bu kişiyle bunca yıl arkadaşlık ettim bir kere dahi bana hürmet etmedi, hakkımı ödemedi diyecektir. Demek ki bu kelime senin lehinde veya aleyhinde şahitlik edecektir. Alemi falzdansa lehinde, alemi adıldansa aleyhinde şahitlik edecektir. O alemi falz, cennete girene kadar onların aleyhinde, alemi al cehenneme gidene kadar dek onların aleyhinde şahitlik eder. İşte... İnsanların bir kısmı cennete, bir kısmı da çılgın alevlerin bulunduğu cehenneme girer. Ayeti-kerimesi bu noktaya işaret eder. Kelimeyi tevhidin evveli küfür, ahiri imandır. Âlem-i ard sadece la ilahe diyerek küfre düştüler. Oysaki onlara kapıda durmayın, içeri girin denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bulunan ey iman edenler Allah'a, peygamberlerine, ona indirdiği kitaba ve daha önce indirmiş olduğu kitaplara inanın. Kim Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz koyu bir sapkınlığa dalmıştır. Ayeti bu minval üzere ele alınmalıdır. Alimi i fazl asli vatana ulaşmış yani illallah menziline varmış kimselerdir ki onlar, peygamber ve müminler ona Rabbinden indirilene inandılar. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler şeklinde tavsif edilmişlerdir. La ilahe diyerek aleme adıldan sayılanların ilk lanetlenmiş ve kovulmuş şeytandır. İllallah kelimesini telaffuz ederek iman bahçesine giren ve aleme fazıl sınıfına dahil olan ikinci kimse ise Hazreti Adem'dir. Bu nedenle aileme adıl listesinin en başında şeytanın, aleme fazılındaysa Adem'in ismi yazılıdır. Şimdi la ilahe menzilinde durup da küfre düşen şeytanamı mı yoksa illallah diyerek imana eren Adem'e mi iltihak ettiğini iyice düşün. Sakın şeytana uyma. Eğer şeytanın yolunda gidersen Adem'in yolundan sapmış olursun. Onunla olan bağın kopmuş olur ki o vakit şeytani vasıflarla muttasıf olursun. Ve sana Allah iblise hadi git. Onlardan sana kim uyuyorsan bil ki cehennemde hepiniz tam bir cezayla cezalandırılırsınız. Vesveselerinle gücünün yettiğini yerinden oynat. Onlara karşı yaya ve atlı askerlerinle haykırarak yürü. Onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaat derde bulun dedi. Ama şeytan sadece onları aldatmak için vaatte bulunur. Bu olay ayeti kerimeyle nida olunur. Şayet Allahu Teala sana adaletiyle muamele edecek olursa seni alemi adaletin listesinin başına kaydedip iblisin ordusuna dahil eder. Yok eğer fazlı keremiyle davranacak olursa seni alemi fazıl defterine yazarak Adem'in sıfatına katar. La ilahe lafsı illallah lafzına bağlı olup ikisi birbirinden ayrılmamasın gereken tek bir sözdür. La ilahe zehirse ise illallah panzehirdir zehiri olmayan zehri içen kimse nasıl helak olursa aynı şekilde la ilahe deyip illallah demeyen kimse de helak olur. Kuşkusuz zehirden sonra panzehir içen kimse nefsini dizginlemiştir. Nefsine sahip olan kimseyle nefsini helak eden kimse birbirinden çok farklıdır. La ilahe'yi illallah çizgisine kavuşturmadıkça sen kelime-i tevhid kalesinin harabelerinden birinde kalırsın. La ilâhe kalenin yarısı olduğu için diğer yarısı olmaksızın kale tamamlanmış olmaz. Nitekim Allahu Teala, la ilâhi illallah benim kalemdir buyurmuştur. O halde sen la ilâhiye illallah'a bağladığında bu kale tüm rükun ve kısımlarıyla tamamlanmış olur. Zira her kalenin dört rükünü vardır. Aynı şekilde la ilâhi illallah dört kelime olup her biri kelimeyi tevhid kalesinin bir rüknüdür. Suret itibariyle durum böyle olduğu gibi, mana yönüyle de böyledir. Tevhid kalesinin rükünlerini şöylece sıralamak mümkündür. Namaz, oruç, hac, zekat, bir de kale olarak nitelendirdiğimiz kelime-i şehadet. İsamiyet bu beş esas üzerine kurulmuştur. Kardeşim, bilmiş ol ki insanlık şehrindeki tevhid kalesi kalbin korunmasındandır. Bu şehrin sakinlerinden olan kulak, göz, el ve ayak kalbin kölesi ve hizmetçisi olup istemeseler de kalbin emirlerine uymak mecburiyetindedirler. Evet, bu uzuvlar kalbin isteklerini yerine getirmek, ona muhalefet etmemek üzere yaratılmışlardır. Kalbin emretimisi üzerine göz bakar, kulak duyar, el tutar, ayak yürür. Eğer kalp bu uzuvlara bu hareketlerin aksini emrederse yine yaparlar. Kısaca bunlar kalbe itaat etmek zorundadırlar. Şayet kalp mülkünde zulm ediyorsa emrindeki uzuvları zulüm, fesat, muhalefet ve inas gibi kötü işlerin yapılmasında kullanılır. Mesela göze haram şeylere bakmasını, kulağa kötü sözleri dinlemesini, el ve ayağa haramla meşguliyeti emreder ki böyle olanlar hakikati göremez ve duyamazlar. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu sebepte doğru yola dönmezler. Ve and olsun ki cehennem için birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama anlamazlar. Gözleri vardır ama görmezler. Kulakları vardır ama işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidirler. Hata daha aşağıdırlar. İşte gafil olanlar bunlardır. Ayetleri bu noktaya temas etmektedir. Kalp kendi memleketinde adaletle hükmederse, bu uzuvları taat ve ibadet etmekte kullanır. Yani göze iyiye, güzele bakmasını, kulağa faydalı şeyleri dinlemesini, diğer uzuvlara da hayır işlemesini emreder ki, bunun neticesinde bereket başlar, kalbin meydanı temizlenir, saflaşır. Bunlara işareten Peygamber Efendimiz, ''Bedende bir parça et vardır ki, o iyileşince bedenin hepsi iyileşir. O hastalanırsa bedenin hepsi hastalanır.'' İşte o kalpteri buyurmuştur. Kelime-i Tevhid kapısı, kapıcısı ve bekçisi olan sağlam bir kale olup, kapıcısının hakkını vermeden içeri girmek mümkün değildir. Yani la'nın sırrından geçmeden illa'nın ispatına varamazsın. Gerçekte sen her şeyi menfi veya müsbet kılmazsın. Çünkü menfi olan zaten menfidir ki nef yedilemez. Hakeza, müsbet bir şeyin de ispatı ihtiyacı yoktur. Menfi menfidir, müsbet de müsbettir. La ilahe illallah dört kelime, on iki harf gibi görünmesine karşın gerçekte bir kelime ve dört harften ibarettir. Allah lafzı mutlak bir doğru olup, inkârı ve nefyi mümkün değildir. La ilahe ifadesi de mutlak manada bir nefidir. Zira bir şeyin sübutu ve vücudu tasavvur edilmedikçe nefk Nitekim la harfi, subutun ve vücudu tasavvur edebilen bir şeyi nefret için kullanılır. Yani bu, başka tanrıların mevcudiyeti manasında olmayıp, işi ve benzeri, ortağı ve zıttı olmayan Allah'ın varlığını tekit ve tespit için kullanılmıştır. Bunun aksini düşünen kimse müşriktir. La ilahe illallah, gerek ilahi sırların ve gerekse onun varlığının üzerinde bulunan harici tozları temizleyen bir süpürgedir. Bu süpürge, Kalp arşunu temizleyerek Cenab-ı Hakk'ın tecellisine mazhar, nazarına mehal olur. Bu itibarla Allahu Teala Davud'a, Ey Davud, bana bir ev de orada kalayım. Gökler ve yer beni için almazken, mümin kulumun tertemiz kalbi beni için aldı, buyurmuştur. Masivaya nazar edip kirlendiğin, ilim ve derece üstünlüğüne güvendiğin ve varlık aleminde Allah'tan başkasını gördüğün sürece, La ilahe nefyi senin içindir. Ne zaman eşyayı her şeyin sahibi olan Allah'ın birliğine tevhid delil kılıp onlarda hakkı görürsen, işte o an la'dan kurtulup illaya ulaşırsın. Allah de sonra da onları bırak, daldıkları bataklıkta oynayı dursunlar. Bu ayeti kerimede bildirildiği gibi, sen ne zaman fani şeyleri anmayı bırakır, baki olan Allah'ın zikirle meşgul olursan, Kelimenin tam anlamıyla Allah demiş olur, masivadan yüz çevirirsin. Allah kelimesini oluşturan Elif, Lam ve Ha harflerinden birisi olan Elif, Allah'ın kendi zatıyla kaim olduğuna, mahluklarla herhangi bir alakasının olmadığına işarettir. Lam, Cenab-ı Hakk'ın tüm mahlukatın gerçek sahibi olduğuna delalet eder. Ha harfi ise göklerde ve yerde olanların hepsinin hadisinin Allah olduğunu belirtir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah göklerin ve yerin doğru buyurmuştur. Bunları şöyle anlamak mümkündür. Elif, Cenab-ı Hakk'ın kendi nimetini her tarafa yaymak suretiyle halkla ülfet ettiğine, Lam, halkın haktan yüz çevirdiğine, Ha, Allah dostlarının aşk ve nübüvvet içinde kaldıklarını işarettir. Şairin biri bu nükteleri şu şekilde mısralara aktarmıştır. Elif, halkla ülfet etmek, Lam, Kınamaktır şeytanı. Ha, onun aşkıyla coşmak ve uyarmaktır insanı. Basiret gözünü aç Alemdeki her şey La İlahe illallah der. Yedi gök, yer ve bunların arasında bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamdla tesbih etmeyen yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O Gafur ve Halim'dir. Bu hakikat şairin mısralarında şöyle dile gelmiştir. Her şeyde vardır apaçık bir ayet. Onun birliğine eder delalet. Sevhid güneşinin sadece senin üzerine doğduğunu mu sanıyorsun? Bu iş senin bildiğin gibi olmayıp kuşlar dahi onun için saf saf olmuş, ona dua ve tesbih etmektedir. Sizin diğer mağluklara kıyasla daha üstün, daha zahmetli ve faziletli oluşunuz mükellef olmanızdandır. Yoksa size ihtiyaca binaen bu özellikler verilmiş değildir. İyilik ve üstünlük Allah tarafından verilmiş bir nimet olup Kur'an-ı Kerim'de buna temas edilerek andolsun ki biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onların karada ve denizde gezmesini sağladık, demiş şeylerle onları rızıklandırdık, yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık buyurmuştur. Allahu Teala sizi emniyet sırrından varlık sahasına getirmiş ve size kulluk vazifesini yerine getirerek Allah'ın bir tek olduğunu anlamanızı emretmiştir. Sizlere vücut vermiş olması herhangi bir ihtiyaç sebebiyle veya ilahi sıfatların size muhtaç olduğundan ve vataniyet sıfatının sizin şahadetinize bağlı bulunduğundan dolayı değildir. Zira onun sıfatları hiçbir şahidin şahadetine bağlı değildir ve inkarcının inadı nedeniyle gizli, örtük bir hale gelmez. Yarasalar dahi güneşin varlığını bilirler fakat gözlerinin kusurlu olmasının sebebiyle onu göremezler. Güneş doğunca yerlerine çekilip uyurlar. Onlar gecenin varlığının da farkına varırlar. Yarasaların güneş ışığını görmemesi güneş ışığından değil, onların gözlerinin bu ışıkları görebilme kabiliyetinin olmayışındandır. Allahu Teala ezeli ve ebedidir. İster şehadet edin, ister inkar edin, yani isteseniz de istemeseniz de bu böyledir. Eğer şehadet ederseniz bu onun ezeliye sıfatlarından hasıl olan nasibinizdir. Yok eğer inkar ederseniz bu hiçbir şey ifade etmez. Çünkü ezeli ve ebedi olan bir şeyin varlığı hadis olan bir şeye bağlı değildir. Bilakis hadis olan bir şeyin mevcudiyeti kadim olan bir şeye bağlıdır. Bu muhtaç oluş Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmiştir. Ey insanlar! Siz kafirsiniz. Allah sağ ganiidir, hamittir. Dilerse sizi yok eder, yeniden yaratır. Bu Allah'a zor değildir. Eğer sen fakirsen, Allah'ın huzuruna zenginler gibi, zelilsen azizler gibi, zayıfsan güçüler gibi gelme. Allah'ın divanına acizini, fakrını itiraf ederek gelirsen bilmiş ol ki sabreden fakirler onun yanında olur. Zelil ve kalbi kırık bir vaziyette varırsan şüphesiz o, kalbi kırık olan kimselerle beraberdir. Onu anarak gittinse onun yanı başında olursun. Nitekim beni anın ki ben de sizi anayım buyurmuştur. Ona muhabbetin varsa Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Ona yakınlık peyda ederek geldinse kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bin kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşır, ben de onu severim. Sevdiğim zaman onun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Kulum artık benimle görür, benimle duyar, benimle tutar, benimle yürür, sırrına mazhar olursun. Hatta öyle ki, kulum, aç kaldım, beni doyurmadın, hasta oldum, halimi sormadım denir. Bunun üzerine kul, sen nasıl acıkırsın, sen alemin Rabbisin der. O da, benim kullarımdan biri hastalandı, sen onun hal ve hatrını sormadın. İzzet ve celalene andolsun olsun ki, onun hal ve hatrını sormuş olsaydın, beni onun yanında bulurdun dedi. ''Tevhidi sermaye yap, lüzumsuz şeylerden arın. Zenginliğini fakirlik, azizliğini zenginlik olarak telakki et. Zikrullah'ı şiar edin. İlahi muhabbet, kaftanın takva gömleğin olsun. Azığa, bine ve emniyete ihtiyacın varsa fakirliği azık, kalp kırıklığını binek, zikri emniyet edin. Muhabbetullah'ın yegane dost bil. Yolculuğun maksat ve gayesi ona yaklaşmak olsun.'' Eğer yaptığın bu ticarete kar ettinse bil ki her şeyi kazanmış, zarar ettinse her şeyi kaybetmişsin demektir. Yapmış olduğun bu ticarette alıcı mı yoksa satıcı mı olduğunu bir düşün. Şayet alıcıysan zarar etmişsin demektir ki, işte onlar doğruluk yerine sapıklığı aldılar da alışverişleri kar getirmedi. Zaten doğru yolu bulamamışlardı. Ayet-i kerimesinde yok eğer satıcıysan kar etmişsin demektir ki, Allah şüphesiz Allah yolunda savaşıp öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını Tevrat, İncil ve Kur'an'da söz verilmiş hak olarak cennete karşılık satın almıştır. Verdiği sözü Allah'tan daha çok tutan kim vardır? Öyleyse yaptığınız alışverişe sevinin. Bu büyük bir kazançtır. İlahi kelamına muhatap olursun. Hangi gruba dahil olduğunu anlamak istersen şu ayeti oku. Müminler, Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, onun ayetleri okunduğunda imanları artan, Rabblerine güvenen, namaz kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerinde sarf edenlerdir. Eğer o anıldığında kalbin titriyor, azaların ürperiyorsa, onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikrine yumuşar, ayetinin sırrına mazhar olmuşsundur. Bodrun'da sen satıcılar güruhuna dahil olan kimselerdensindir. ''Yok eğer senden bu gibi haller sadır olmaz, la ilahe illallah sözü, duvar veya tavan gibi herhangi bir sözden farksız olursa bil ki sen alıcılar grubundasın.'' Şu ayet sana veil olunmaktadır. Kalpleri Allah'ı anmak hususunda katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık delalettedirler. Allah'ın ayetlerinden nasip olmayan kimsenin la ilahe illallah demesi ona fayda sağlamaz.'' Zira kalbi manadan yoksun olan, ayetlerden nasip olmayan kimsenin, puta ve haca tapan kimseden, taştan veya kumdan hiçbir farkı yoktur. Sonra kalpleriniz yine katılaştı, taş gibi hatta daha katı oldu. Nitekim taşlar arasında içinden ırmaklar çaldıyan, yarılıp su çıkaranlar vardır. Allah korkusundan yuvarlananlar vardır. Allah yaptıklarınızı bilmez değildir. Ayet-i kelimesi bu noktalara dikkat çekmesi bakımından çok mühimdir. Müslümanın kalbi ayette belirtildiği üzere taş gibi kaskatı olursa kafirin kalbi nice olur? Tevhid ehli ve onun zikriyle meşgul olan kimsenin bu durumda olursa kafirlerin ve gafillerin halini artık sen düşün. Gaflet uykusundan uyandığın, sarhoşluk batağından kurtulduğun anda anlattığını anlar, söylediğini bilebilirsin. Şüphesiz ki sen önce anlayıp sonra anlatmakta ve ilkin bilip sonra bildirmekte emrolundun. O halde bilmediğin şeyi söyleme, anlamadığın şeyi anlatma. Kelimeyi i tevhidi iyice anlamadan, kalbinde özünsemeden söylüyorsan, hakikatte onu söylemiş olmazsın. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, ''Vay o namaz kılanların haline ki onlar kıldıkları namazdan gafildirler.'' buyurmuştur. Öyleyse Allah'ın zikrettiğinde her yerin kalp kesilmesi, onun için konuştuğun vakit her yanın dil olması, onu her tarafın kulağı kesilmiş bir vaziyette dinlemelisin ki soğuk demire çekiç vurmuş olmayasın. Bir şair demiş ki, ''Ölürüm aşkınla, seni her zikredişimde, gafletinle düşerim mahrumiyeti ve hüzne, kalp keserim gönlümün her titreyişinde, ne acı kalır ne elem, yanar ateşinde.'' La ilahe illallah sultanı insanlık şehrine hakim olduğu zaman senin evinin içerisinde yegane hükümran o olur. Hiçbir yabancı evine giremez. Kendi evinde hükmün geçmez. Orada kalıp kalmama hürriyetin elinden alınır. Malum olduğu üzere hükümdar bir şehri ele geçirdiği zaman oranın altını üstüne getirir. Oranın azizlerini zelil kılar. Aynı şekilde senin de kibrin tevazuya, çokluk gururun azza kanaat etmeye, Varlığın yokluğa, baki olma hevesin fani olmaya, tüm kötü sıfatların iyiye inkılap eder. Zahiri üstünlüğün hakiki üstünlüğe döner. Çirkin sıfatların ağacı kökünden kesilir, küfür ve atalet dikenleri izilir, teşbih ve temsili organları temizlenir, iman ve tevhid fesihine ortaya dekilir. Orada Allah'ı tanzit ve tefrit fidanları yetişir. Böylece senin güzel sıfatların çoğalır, verimli toprak Rab'binin iziyle iyi ürün verir. Çorak toprak kötü ürün verir. İşte biz şükreden millet için ayetleri böylece yerli yerinde açıklarız. Ayeti bu meseleyi veciz bir şekilde açıklamaktadır. Her sultanın saltanatı ve hükümdarlığı belli bir müddet devam eder. Lakin La ilahe illallah bu kuraldan müstesna olup onun saltanatı ilelebet devam edecektir. Hükmü, öncekilerin ve sonrakilerin isteğine bakılmaksızın herkesi kuşatmış, göklerde ve yerde olanların hepsini kaplamıştır. Kur'an-ı Kerim'de buna işarette, göklerde ve yerde bulunan herkes Rahman'a kul olarak gelecektir buyurmuştur. Bunların bazısı aşk-ı ve itaat etmiş bir halde, bazısı da istemeyerek zora gibi şekilde onun huzuruna gelirler. Göklerde ve yerde onların hepsi ister istemez Allah'a secde ederler. Gölgeleri de uzayıp kısalarak ona secde etmektedir. Ayet-i kerimesi bu konuda söylenenlere delalet eder. Rabbin Ademoğlunun belinden zürriyetlerini almış ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diye onları kendilerine şahit tutmuştu. Evet buna şahit izlediler. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindi. Bu ayeti şu şekilde tefsir etmek mümkündür. Âleme fazla isteyerek, âleme adıl istemeyerek evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Allahu Teala onları Adem Aleyhisselam'ın belinden çıkardıktan sonra iki fırkaya ayırdı. Alemi faz Adem Aleyhisselam'ın sağında, âleme adıl solunda yer aldı. Bunun akabinde Allahu Teala her iki gruba da anlama, işitme ve konuşma melekesi verdi. Daha sonra onlara hitap etti ve onları kendine şahit tuttu. Onların hepsi Allah'ın bir tek olduğunu ikrar ettiler ve evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Bu iki grubun ikrarı arasında çok ince bir fark vardı. Şöyle ki Adem'in fazıl isteyerek hemen o anda alemi adılsa istemeyerek gevşek bir şekilde evet dedi. Onlardan bu şekilde söz alınması kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeleri içindi. Bu fırkaların alemi kudretten alemi hikmete geçmesiyle birlikte kendilerinde gizli bir şekilde bulunan Allah'ın varlığı ve birliği fikri kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Alemi fazla içerisindeki bu sese kulak vererek tam bir inanşa evet demek suretiyle sözlerini tutmuşlardır. Alemi adılsa doğruluğuna tam olarak inanmamış bir halde evet dediği için verdikleri ahde vefa göstermemiş misakı bozmuşlardır. İşte bu sebeple Allahu Teala âlemi fazlı methü senâ ile almış ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve antaşmayı bozmazlar buyurmuştur. Âlemi adılsa onları kınıyarak Allah'a söz verdikten sonra ondan cayanlar, Allah'ın birliğini emrettiğine ayıranlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar yok mu? İşte lanet ve cehennem onlar içindir şeklinde hitap etmiştir. Allah'a karşı verilen bu evet sözü kıyamet meydanında alemi fızıldan emanete riayet etmeleri sebebiyle lehlerinde aileme adıldan emanete hiyanet etmeleri nedeniyle aleyhlerinde şahitlik yapacaktır. Daha sonra herkesin amellerinin yazılı olduğu, herkesin üzerine şehadet edecek olan bir kitap gönderilir. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde bildirilmiştir. Her insanın amelini boynuna dolarız ve kıyamet günü onun için açılmış bir kitap çıkarırız. Kitabı oku. Bugün hesap görücü olarak senin nefsin sana yeter deriz. Allahu Teala senin nefsin üzerine şahit tutarak verdiğin sözü unuttuğunu, zalim ve cahil olduğunu sana hatırlatır. Böylece sen ikrardan inkara düştüğünü kabul edersin. Allah şüphesiz Allah yolunda savaşarak öldürülen ve ölen müminlerin nefislerini ve mallarını Tevrat, İncil ve Kur'an'da söz verilmiş bir hak olarak cennete karşılık satın almıştır. Verdiği sözü Allah'tan çok tutan kim vardır? Öyleyse yaptığınız alışverişe sevinin. Bu büyük bir kazançtır ayetinde, kalbin değil de nefsin satın alınmasının dikkate şayandır. Zira kalp yaratılmış olan hiçbir şey köle olmaz. Mevcudattan hiçbir şey onu çalamaz. Halbuki kalp, haktan gayrısına ünsiyet kurmaz. Allah'ın zikrinden başka bir şeyle tatmin olmaz. Kalp, bu konumu itibariyle alınıp satılamayan, Allah'tan başkasına boyun eğmeyen hür bir kimseye benzer. Nefisse böyle değildir. O, şefani şeylerle tatmin olur. Zevk ve lezzetleri olan meyli sebebiyle onların esiri olur. Esirinse alın satımı caizdir. Bu anlatılanları şeriat kitabının zahirinden taşan birkaç damla zahiri ilmin bazı kırıntılarıdır. Bilindiği üzere sözün akışı vaktine göredir. Sen arındığın zaman sözün de arınır, sen bulandığın an o da bulanır. Nefis ve kalp meselesine şu şekilde de yaklaşılabilir. Kalp halka değil, hakla, nefisse hakla değil, halkla meşgul olduğu için kalp yerine nefis satın alınmıştır. Nefis kötü sıfatlar ve bayağı hasetler üzere yaratılmış olduğu için afeti bölgesi muhalefet yurdudur. Kalp güzel sıfatlar ve iyi huylar üzere yaratılmış olduğundan itaat ve ibadet beldesi hüviyetindedir. İşte nefsin kötü vasıflarının iyi vasıflara, kalbi özelliklere inkılav etmesi için nefis satın alınmıştır. Nefis alım-satım kefesine konulup teslim işlemleri yapılınca Allahu Teala nefsi hayra çağırmakta görevli bir meleği ona gönderir. Melek onu daimi surette hayra davet edip şerden men eder. Bu hal aralarında bir dostluk kurulana dek devam eder. Nefis ağırbaşlı boyun eğecek bir vaziyete gelince melek ondan tüm kötü sıfatları adır ve onu güzel sıfatlarla donatır. Böylece o küfür karanlığından iman aydınlığına, tüm kötü sıfatların zulmetinden iyi sıfatların nuruna ulaşır. Nefis küfür karanlığı ve onun vasıflarından kurtulup muhalefet inadından vazgeçince emre boyun eğer. Allahu Teala da ondan razı olur. Nefis bu ağırbaşı ve mutmain tavrıyla Allah'ın kulları arasına girer ve ''Ey nefsi mutmainne, Rabbini razı edecek bir halde ve sen de Rabbinden razı olacak bir vaziyette ona dön. Kullarımın arasına katıl ve cennetime gir.'' Ayetine mazhar olur. Alemi adilin, alem kudret hakkında nefakatı tutulup, alem hikmeti inkar etmesi sebebiyle onların nefisleri satın almaya layık görülmemiştir. Allah-u Teala onların nefislerini muhafaza etmeyip onları şeytanın vesveseleriyle baş başa bırakmıştır. Böylece şeytan onları daima şerre kötülüğe çağırır. Pisliklerle onları aldatır. Mayalarındaki bozuk şeylere, şefete, isyana, Allah'ın bayraklarına karşı çıkmaya davet eder. Bunların neticesinde nefis adeta şeytanlaşır, kötülüğü emreder, iyiliğine yeden bir hale gelir. Nitekim, Şüphesiz nefis kötülüğü emreder ayeti tecelli olur. Şeytan böylece o nefislerin en kuvvetli yardımcısı ve en vefalı dostu olur. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de kim Rahman'ın zikrine karşı kör olursa ona şeytanı arkadaş ederiz ayetiyle beyan olunmuştur. Allahu Teala alemi Fazlı kendi nefsine şahit tutup onlara tevhid ve takvayı ilham etti. Aynı şekilde alemi de kendi nefislerine şahit tuttu. Fakat onlara fecur ve masiyeti ilham etti. Zira nefse ve onu biçimlendirene ona isyanı ve itaati ilham ederek andolsun ayeti buna işaret eder. Demek ki Allahu Teala'nın fazla keremiyle muamele edip hidayete erdirdiği kimselere âlemi fazl, adaletiyle muamele edip terk ettiği, haktan uzaklaştırdığı kimselere aileme adıl denir. Korku akıbetin kötüye gitmesinden değil de daha çok işlenen kötülüklerden kaynaklanır. Allahu Teala insanları karanlıkta yaratıp onların üzerlerine fazilet nurundan serpti. O nurun isabet ettiği kimseler hidayet buldu. İsabet etmediği kimseler delalette kaldı. Şüphesiz Allahu Teala insanları adaletli bir şekilde yarattıktan sonra onların üzerine fazilet nurunu saçmıştır. İşte bu nurun dokunmuş olduğu kimseler alemi fazıl. Dokunmadığı kimseler alemi adıl olmuştur. Bu nur suret ve kapılarda ışıyan bir ışık olmayıp insanların kalplerine ve ruhlarına yayılan hidayet nurudur. Nitekim Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru müminlerin kalplerindeki içinde lamba bulunan bir kandile benzer. O lamba cam içindedir. Can sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Ne doğuya ne batıya mensub olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağından yakılır. Ateş değmese bile neredeyse yağın kendisi aydınlatacak bir durumdadır. O nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. Allah insanlara misaller verir. O her şeyi bilendir buyurmuştur. Kandil senin beşeriyetin, lamba, tevhid nurun, camsa kalbin mesabesindedir. Kandilin beşeriyete benzetilmesi yoğunluk ve kapalılık sebebiyledir ki, kapalı yer karanlık olur karanlıktaki lamba daha fazla ışık verir aydınlığı daha çok kendini gösterir tevhid nurunun lambanın ışığına benzetilmesi içeriği ve dışarıyı aydınlatması nedeniyledir kalbin sey cama teşbihi camın şeffaf ve latif olmasındandır nasıl ki o her yeri aydınlatıyorsa aynı şekilde kalp de tevhid nuruyla sair uzuvları ışıltır. Resulullah efendimiz buna işarette Kalbinde huşu olan kimsenin tüm uzuvları haşret içinde olur buyurmuştur. Yine camın inci gibi bir yıldıza benzetilmesi, onun ışık yaymasına ve parıldamasına, bu yıldızın inci gibi oluşu cevherinin saflığına, parlaklığının ziyadeliğine işarettir. Doğuya ve batıya nispet edilmeyen zeytin ağacından bahsedilmesi, onun üstün nitelikli saf yağa sahip oluşu ve iyi yanmasından ötürüdür. Tevhid ağacı da böyle olup doğuya ve batıya nispet edilmez. Yani o, putperesiye, Yahudiliğe, Hristiyanlığa, Dehriye, Müşebbihe, Kaderiye, Mu'tezile, Cevriye gibi bir takım fırkalara ait şeyler olmayıp Yüce İslam dinine özgü bir şeydir. Zeytin ağacının doğuda ve batıda bulunmamasını demek, tevhid ağacının semavi, arzi, arşi, ferşi, ulvi ve sufli olmamasını demektir ki, o, halktan ayrılıp büyük bir istek ile Hakk'a doğru uçmaktadır. Bu da onun halktan ayrı, Hak'la beraber olduğu manasını taşır. Yine bu ağacın, tevhid ağacı doğuda veya batıda olmaması, onun dünyayı ve dünyevi şeyleri de ahiret ve onun nimetlerini istemeyip sadece vecdullahı arzuladığı anlamına gelir. Sen bunu, o cenneti arzulamaz, cehennemden korkmaz ya da korku ona gelip gelmediği için Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Ümit ona üstün gelmediği için Allah'ın üveklinde hile, emin olmaz. Yani o korkuyla ümit arasındadır. Bu bakımdan mümin bir kimsenin korku veya ümidi tartıldığı takdirde her ikisinin de birbirine eşit olduğu görülür şeklinde de anlayabilirsin. Ateş değmese bile neredeyse kendi kendisi aydınlatacaktır. Ayeti bu yağın saflığını ve parlaklığını, nur üstüne nurdur ifadesi de yağın nurunun kandilin nuruna, Kandilin nurunun da camın nuruna eklendiği belirtilir. Şüphesiz Allahu Teala dilediğini nuruna kavuşturur. Tevhid güneşi ferit semasından senin kat toprağına parlayınca nefsane arzuların söner. Beşeri karanlıkların yırtılır. Nitekim yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır buyurulmuştur. Muhlis kulların ve sair peygamberlerin kendilerine tabi olan topluluklarla beraber La ilahe illallah bayrağı altında yürüdüklerini görürsün. Allah için söyle, senin onlar arasında yerin var mıdır? Veya onlar arasında atılmış bir adamın mevcut mudur? Elbette hayır. Sen onlara uymak için bir adım dahi atmadın. Kendi nefsini hiç kontrol etmedin. Bilakis ibadetlerinden nefsani hazların kokusu yayılmaktadır. Halvetin kin ve garaz doludur. Zikrin nice gafletlerle karışmıştır. Duruş ve hareketin edepsizlik kokmaktadır. Bilmen farkında mısın, namaz kılarken ben yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim dediğin halde ondan başkasına iltifat etmektesin. Bu halinle ona mı yönelmiş oluyorsun? İbadet maksadıyla değil de adet olduğu üzere yeme ve içmeden elini çektiğin vakit bu halin Allah için midir? Elbette ki değil. Nitekim bir hadisi şerifti, nice oruç tutan kimse vardır ki onun orucu ona açlık ve susuzluktan başka bir şey sağlamaz. ''Ve nice namaz kılanlar vardır ki onların namazı onlara sadece ayakta durmak ve yorgunluk kazandırmıştır.'' buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki yalnızca şekil ve söz kâfi değildir. Kur'an-ı Kerim'de, ''Münafıklar sana gelince senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahadet ederiz.'' derler. ''Allah senin kendisinin peygamberi olduğunu, bunun yanında münafıkların yalancı olduğunu bilir.'' buyurmasın bu hususu açıklar. Söz ağacın yaprağıysa kelime tevhid ağacının kendisidir. Güzel bir kelime güzel bir ağaç gibidir. Tasdik bu ağacın kökü, ihlas gövdesi, ameller dalları, sözler yapraklarıdır. Nasıl ki ağacın en değersiz şeyi yapraklarıysa, imanın en düşüğü yalnızca sözle olanıdır. Ey kardeşim, bilmiş ol ki la ilahe illallah ağacı mutluluk ağacıdır. Eğer onu tasdik toprağına diker, ihlas suyuyla sular, iyi amellerle korursan, onun kökleri ta derinlere iner, gövdesi sağlamlaşır, yaprakları yeşillenir ve yenimi hoş meyveler bitirmeye başlar. Kur'an-ı Kerim'de buna işarete şöyle buyurulmuştur. Allah'ın hoş bir sözü, kökü sağlam, dalları göğe doğru olan, Rabbinin izniyle her zaman meyve veren hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun? Bu ağacın meyvesi nedir diye soracak olursan sana derim ki onun meyvesi uyanıklık, tövbe, zühd, iffet, tevekkül, teslim, her şeyi Allahu Teala'ya ısmarlamak, bâtıni ve ruhani bütün güzel sıfatlarla cismani ve zahiri olan tüm iyi huylardır. Bu ağaç Allah'ın izniyle her an meyvesini vermekte olup diğer ağaçlar 6 ayda bir meyve verirler. Ayrıca bunun meyvesi ruhlar aleminin öbürlerinin ki cisimler aleminin gıdasındır. Biri mana ve esrar aleminin, diğeri suret ve izler aleminin besinidir. Tevhid ağacını yalan ve kötülük toprağının diker, riya ve nifak suyuyla sular, kötü ameller ve çirkin fiillerle onu himayeye kalkışır, ahdi bozmak ve emaneti zayi etmekle büyütmekle çalışırsan, onun üzerine vefasızlık suyu akar ve o, kötü söz ve hezeyan aşısıyla aşılanır. Böylece o ağacın meyveleri menfi bir şekilde etkilenir, yaprakları dökülür, gövdesi çölür, kökleri kopmaya başlar ve bir gün kader rüzgarı onu paramparça eder. Bu hale Kur'an-ı Kerim'de şöyle işaret edilir. Yaptıkları her işin önüne geçmişiz de onu etrafa saçılmış toz zerreleri haline getirmişizdir. Bu ağacın gölgesiyle gölgelenen kimsen zafer kazanmış, onu yitiren hüsranda kalmıştır. Ona yapışan ebedi saadete erişmiş, tutunmayan şeffete düşmüştür. Onun dallarından birine tutunan yüksek derecelere çıkmış, onu bırakan en alt dereceye yuvarlanmıştır. La ilahe illallah yüce, değerli, paha biçilmez bir sözdür ki ona yapışan selamete kavuşmuş ve korunmuş olur. Bir hadis-i şerifte insanlar la ilahe illallah diyene kadar onlarla savaşmakta emrolundum. ''Bunu dedikleri zaman kanlarını benden korumuş olurlar.'' buyurmuştur ki, burada bahsedilen koruma dünyayla alakalı olup ahiretteki koruyuş daha önemlidir. Bu sözün önemine binaen ayrıca ''La ilahe illallah benim kalemdir.'' ''Bunu söyleyen kimse bu kaleye girer, bu kaleye giren kimse de azabından kurtulur.'' ''Ve la ilahe illallah.'' diyen kişi cennete girer buyurulmuştur. Bu sözün son durağı vataniyetin bilinmesi, semeresi ise onun bir tek olduğunun her şey tarafından ikrar edilmesidir. Mevcudata vücut verilmesin ve kainatın yaratılmasın bu sebeplidir. Eğer vataniyetin marifeti ve ikrarı olmamış olsaydı, mevcudata vücut verilmez, yokluk sırrından varlık çıkmazdı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, ''İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.'' buyurulmuştur. Yani Allah-u Teala kullarını kendisinin bir olduğunu bildirmek için yaratmıştır. Ulvi ve Sufli alemlerse, onların arasındaki tüm mevcudatı da kolları için yaratmıştır. Bunun için gök seni gölgelendirir, yer taşır, melekler korur, ay, güneş ve yıldızlar seni aydınlatır. Sufli varlıklar da senin tasarrufun altındadır. Kısacası her şey senin için yaratılmış, sen de onun için yani onun bir tek olduğunu idrak etmen için yaratılmışsındır. Öyleyse diyebiliriz ki tüm mahluklar onun bir tek olduğunu bilmek ve ikrar etmek üzere yaratılmıştır. Nitekim bir hadis-i kudsi de şöyle buyurulmuştur. Ben gizli bir hazineydim, bilmek için mahlukatı yarattım. Şüphesiz Allahu Teala tüm eşyaya kulları için, kullarını da kendisi için yaratmıştır. Oysa ki sen nimet vereni unutup nimette meşgul oldun. Nimeti verene şükretmedin, onun sana niçin verildiğini düşünmedin. Nimetin şükrü nedir diye merak edecek olursan cevabı olarak deriz ki, nimeti vereni sana nimet verdiği için hamdü sana etmek ve ona yönelmektir. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Onun nimetleriyle ona itaat etmek, onu unutmamak nimette nimet vereni görmektir. Nitekim şükrü nimeti artırır, basireti açar, berekete vesile olur. Nimetten ankörlük etmekse helaki hazırlar, zevale getirir, azaba yol açar. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de eğer şükrederseniz nimetimi artırırım, nankörlük ederseniz azabım çok çetindir buyurulmuştur. Ey insanlar! iyice biliniz ki Allahu Teala dilediğini yapar, istediği gibi hükmeder, sebepsiz verir, zamana bağlı olmaksızın men eder, hiçbir illet olmaksızın mesut eder, yaratmaya ihtiyaç duymaksızın yaratır ve yine şükre ihtiyacı olmadığı halde şükürle imtihan eder. Şüphesiz ki ehadiyet ve semandiyet sebep ve illetlerden münezzehtir. Eğer onun iradesi bir sebepten dolayı olmuş olsaydı mahluk, yani katışık olmuş olurdu. Yok eğer bir hadiseden dolayı olmuş olsaydı melûl olurdu. Oysa ki onun iradesi ne malüldür ne de malüldür. O sebep ve illetleri yaratandır. Nitekim o yaptığından sorumlu değildir. Onlarsa sorumlu tutulacaklardır buyurulmuştur. Varlıklarda sadece o vardır. Öyleyse sen Allah'tan başkasıyla meşgul olma. Ondan başkasına yönelme ona ulaştığında her şeye ulaşmış, onu kaybettiğinde her şeyi kaybetmiş olursun. Kainatın zirvesine yükselsen, en yüce yerlere çıkarsan, her iki alemin hazinelerinin anahtarı sende olsa, her iki dünyanın da mahsulatı sana verilmiş olsa, eğer sen bunlardan biriyle meşgul olur, aldanırsan bilmiş ol ki, Allah'ı unutmuş ve ondan başkasıyla meşgul olmuş olursun. Sadece dünya nimet ister ve onunla yetinirsen helak olmuşsun demektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatını ve güzelliklerini isteyenlere orada istediklerinin karşılığını tas zaman veririz. Onlar orada bir tek eksikliğe uğratılmazlar. Ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. İstedikleri şeyler orada boşa geçmiştir. Amelleri de iptal edilmiştir buyurmuştur. Aynı şekilde yalnızca ahiret nimetini ister ve ona kanaat edersen bilmiş ol ki sen bir budalasın. Çünkü sadece kendi eviyle meşgul olup komşusunu unutan kimse bön ve akılsızdır. Rızıkla meşgul olup razzakı unutan kimsen böyledir. Yalnızca dünya nimetinden faydalanırsan ahiret nimetini sadece ahiret nimetinden istifade edersen dünya nimetini kaybedersin. Öyleyse gerçek mutluluk dünya ve ahireti birlikte yürütmekte ve vecdullahı istemektedir. Aksi takdirde onun emrinin dışına çıkar, Allah'ın iradesinin dairesine giremez, onunla ve onun için olamazsın. Nitekim bir şair demiştir ki, ''Gördün ki aşk köprüsünü uzatmakta bizden yana, haydi geçin.'' diye nida olundu aşıklara. Köprüyü geçmek için yanlarına yürüyünce, köprü koptu ve ben yuvarlandım mahrumiyette. Dalgalar her yanından tutulup sardığında beni, sabır tükenmiştir, artık göç dedi bir münadi. Ya bu kararı böyle kabul edersin ya da ihtiyar kadınların dinine tabi olup acizini itiraf eder, evin arka odalarında oturur, bir köşede dersin Ve şu ilahi hitaba muhatap olursun. Siz ilk önce oturmaya razı olmuştunuz. Öyleyse geri kalanlarla beraber oturun. Dünyayı ve ahireti arzulayan birçok kimse vardır. Lakin hakkı isteyen kimse azizdir ve hürmete şayandır. Müridin değeri moradına göredir. İstediğinin değeri de istenilen şeyin değerine bağlıdır. Zira halkın değeri az olduğu için onu arzulamanın ve arzulayanın da değeri o nispette azdır. Değerli ve önemli olan hak olduğundan elbette onu istemenin ve isteyenin değeri de o oranda çoktur. Hükümdarın sarayına girmek ve onun sofrasına oturmak isteyen kimseyle onun çöplüğüne atılmış bileşi arzulayan kimsenin bir değildir. Yine hükümdarla onun halvethanesinde oturup konuşmayı dileyen kimseyle sıkıntılarından kurtulmak için onunla salonda görüşmeyi isteyen kişi eşit olamaz. Komşusunun komşuya tesiri vardır. Bazı komşuluklar insanı yükseltirken bazıları da alçaltır. Hükümdarlarla salonda oturmak da halvethanede oturmak aynı değerde olmayıp her biri için farklı değerler mevcuttur. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de meleklerin ağzından şöyle dile gelmiştir. Bizden herkesin belli bir makamı vardır. Bazı kimseler bu dünyaya bağlandıklarından beşeri karanlıklar onları kaplamış ve basiretlerini kör etmiştir. Böylece ulvi aleme değil de sufli aleme tutulmuşlardır. Ağla atılmış leşe benzeyen himmetleri dünya zevklerine yönelmiştir. İşte böyle insanların amelleri boşa gitmiş, emelleri yok olmuştur. Onlar her an hissettikleri ayrılık ateşi ve istikbalde tadacakları cehennem ateşi olmak üzere iki kere azaba uğramış olurlar. Şu ayet onlardan bahsetmektedir. Ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri ameller orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır. Bazı topluluklar da bu aileden kopmak, beşeri karanlıklardan kurtulmak için gayret ettiler. Riyazetle meşgul olup, Nefislerini terbiye ve tezkiye ettiler. Böylece mesafe kat edilmiş, dünya zinetlerini terk etmiş oldular. Lakin üzerlerinde bulunan tabiatı ve beşeriyete ait kalıntılar nedeniyle hakkın iradesine, lütuf ve ihsanına tamamen mazhar olmadılar. Fakat cehennemden kurtuldular. Bir millet kendilerine korkunun gelip gelmesiyle eziyet yeri olan cehennemden kurtuldu. Bir diğeri ümidin galip gelmesiyle ikram yeri olan cenneti kazandı. Bu fırkalar en yüksekle değil de yüksekle, en mükemmelle değil de mükemmelle, en değerliyle değil de değerliyle meşgul oldukları için istikvaldeki cehennem azabıyla cezalandırılmasalar da her an hissettikleri ayrılık ateşiyle cezalandırılmışlardır. Nitekim dostlar nazarında ayrılık ateşi yakıcı ateşten daha şiddetlidir. Bir şair demiştir ki, ''Eğer musallat edilse ateşi hicran, elbette bir gün erirdi cehennem ateşi. Soğuklardı.'' Yalazarla kavrulan mekan, ciğerler korulurdu ve sarardı seni. Diğer bir grup da beşeriyet ve tabiat aleminden ayrılıp mana alemine kanı taştı. Onların üzerinde beşeriyet alemine ait herhangi bir şey kalmamış, onlar kainatı aşmış, mevcudatı geçmiş, haktan uzaklaşmışlardı. Kalpleri Allah'a bağlı olup onların tüm istek ve arzuları haktır. Bu gibi kimselerin dili, Hakk'ın dili olduğu için onlarla konuştuklarında adeta Hak Teala konuşmaktadır. Onlar derler ki, dünya ve ukuba, cennet ve cehennemle meşgul olmayız. Allahu u Teala bizden razı olduktan sonra biz ne diye bunlarla uğraşalım? O kadirdir. Dilerse cehennemde de bize nimet verir, ikramda bulunur. Eğer bize azap etmeyi dilerse ki, bundan Allahu u Teala'ya sığınırız, cennette de eder. Bizler onun cennetini arzuladığımız veya cehenneminden korktuğumuz için ibadet etmiş olursak tereddütlü ve tek taraflı ibadet edenlerden oluruz. Böyle bir tutum içinde bulunan kavimler yerilerek onlar hakkında insanlardan öyleleri vardır ki Allahu u Teala'yı ibadet ederler. Kendilerine bir hayır dokunursa yatışır, bir bela gelirse yüzüstü dönerler. Böylece dünyayı, ahireti kaybederler. Bu ise apaçık bir ziyandır buyurulmuştur. Bizler ondan başkasına ibadet etmeyiz. İşte bu gruba dahil olan insanları sadece vücullahı arzular. Bunun için Allahu Teala onlara dünya ve ahireti mülkünü vermiştir. Onlar fakirlik kaftanı giymiş melekelerdir. Yeme ile, ile meşgul olan kimsenin Allah'ı sevdiğini söylemesi yalandır. Bunun gibi cennet nimetini düşünen onlarla meşgul olan kişi de yalancıdır. Gerçek manada kul olanlar yalnızca onun için kalkar, oturur, konuşur, her şeyi ondan alır ve yalnız ona bakarlar. Gözlerini Allah için kapatırlar. Böylece onunla görür, onunla işitir, onunla konuşur, onunla tutar ve onunla yürür bir hale gelirler ki, buna kutsi hadiste şöyle işaret edilmiştir. Ben onun kulağı, gözü, eli ve desteği olurum. Kulum benimle duyar, benimle görür, benimle tutar. Allah-u Teala diğer insanlara vaad ettiği bir takım şeyleri bu kullarına peşin vermiştir. Başkalarına galip olan şeyi onlara ayan beyan göstermiştir. Diğerleri bir köşeye serilmiş bulunan seccadeleri üzerindeyken onlar şarkta, gaybta, arşu, ferştedirler. Bedenleriyle olmasa da sırlarıyla maddi alemi aşmıştır. hak Teala'yı gözleriyle olmasa da sırlarıyla görmüşlerdir. Onlar Hakk'ın gözüyle kulları ve kainatın yaratılış sebebidir. Yaratılmış olanlar onlar sayesinde rızıklanır ve yaratılırlar. Onlar ubudiyeti ve tevhidi Allah'a has kılanlardır ki onlara ve onlara tabi olanlara ne mutlu. Cenab-ı Hak onların bu halini överek peygamberine şöyle buyuruyor. Sabah akşam Rablerinin rızkını dileyerek ona yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk yoktur. Senin hesabından onlara bir sorumluluk yoktur ki onları kovarak zulmedenlerden olasın. Bana iradeni nedir diye soracak olursan sana cevaben derim ki, irade, kalbi alemlerin Rabbi olan Allah'ın sevgisine, rızasına, isteğine bağlanmak, malı mülkü terk edip fani ve helak edici şeyler üzerine binmek, rahatı terk etmek, mübah şeylerden yüz çevirmek, Allah'ı arzulamak ve onun ateşinde yanmaktır. Bir pervanenin bile kendini mum ışığında yaktığını görmüyor musun? Miskin bir pervane bile kendini ateşe atıp yakıyor da, bu yanlış tam bir hayat umuyor. O küçük haliyle canını sevgilisinin kollarına atıp feda ediyor da sen, üstün bir varlık olarak mükemmel bir sevgili için kendini feda etmiyorsun. Varlığını ona armağan etmekte tereddüt ediyorsun. Sonsuza kadar bu fani dünyada yaşayacağını mı zannediyorsun? O küçük pervane tüm varlığını sevgilisinin ateşinde yakarak yeni bir hayata doğacağını biliyor da, sen yücelerden gelen, Allah yolunda öldürülenleri ölü zannetmeyin, onlar diridirler, sesini duymana rağmen hala durmaktasın. Bu gibi insanlar iradelerinde sadık olmayan yalancı kimselerdir. Onların hakiki lezzetlerinden hiçbir nasibi yoktur. Şüphesiz nefsini harcamadıkça ve varlığını yok etmedikçe Allah'a kavuşamazsın. Nefis perdesini refetmedikçe o senin için, sen de onun için olamazsın. Varlığını yok edersen, Onunla baki olursun. Her kim ki varlığını ona feda ederse, Allahu Teala onu kendine hedef yapar. Nefsin her şeyden hakir, muradın her şeyden aziz olduğuna göre, değersiz ve hakir bir şeyi, kıymetli ve azizi bir şeye değişmedikçe, hakkın müridi ve talebesi olamazsın. O halde varlığını ona sun, nefsini ona saç. Onunla konuşmadan önce sadaka veriniz. İşte visalin mihri budur. Eğer müridsen murad, talipsen metlub, Habib sen mahbub olursun. İşte o zaman Allah dilemedikçe dileyemezsin. Ayeti tecelli eder. Ey insan! Allah'tan başkasına yöneldiğin ve iltifat ettiğin müddetçe sürekli La ilahe illallah ki kötü sıfatların gitsin, iyi sıfatların artsın. Sende kötü yani adli ve iyi yani fazli olmak üzere iki tür varlık vardır. Kötü olan varlığın alemi altten, iyi olan varlığın alemi fazlendir. İster adili ister fazli varlığın olsun her biri değişik kısımlara ayrılırlar. Adili varlığın yedi kısım olup bu kısımların her birinin arkasında şeytan vardır. Bunlar his, meşguliyet, heva, nefis, nefsi bozukluğu, beşeriyes ve huydur. Fazili varlığın sekiz bölümünden müteşekkil olup bunların her birinin arkasında melek vardır. Bunlar his, fehim, akıl, gönül, kalp, ruh, sır ve himmettir. Bunlardan her biri bir diğerine tekabül etmektedir ki, kötü olan his iyi olanın, meşguliyet fehmin, heva aklın, nefis bulanıklığı gönlün, beşeriyet ruhun, huysırrın karşılığı olup şeytan da meleğin karşılığıdır. Yalnız fazli varlığın 8. sırasındaki himmetinin karşılığı yoktur. Fazli kısımların 8, adli kısımların 7 oluşu cennet ve cehennem kapılarını simgelemektedir. Zira cennet fazilevi. Cehennem adil evidir. Teala cehennemin yedi kapısı vardır buyurmuştur. Fazli varlığın sana bu dünyada verilmiş küçük bir cennettir. Adli varlığın da sana bu dünyada verilmiş küçük bir cehennem sayılır. Bu küçük cennet ve cehennemin her bir kapısı hakiki cennet ve cehenneme açılır. Nitekim her kapı onların gideceği bir kısmı açılır buyurulmuştur. Kelimeyi tevhidin nuru fazileli kısımlarından birinin üzerine doğacak olursa onun karşılığı olan adli kısımlardan birinin karanlığı gider. Mesela onun zuhu sır üzerine ışırsa tabiat ruhu aydınlatırsa beşeriyet kalbe doğarsa nefsin karanlığı gider. Zira fazili kısımlar letafet taşısından şeffaf ve cevher gibi olup karşılığı olan şeyleri de aydınlatır. Karanlık bir odadaki kandil içinde bulunan lambanın ışığı kandilden geçerek nasıl tüm odayı aydınlatırsa, aynen bunun gibi fazli kısımlara doğan nur da karşılığını aydınlatır. Kelime-i Tevhid-i Lamba, fazli kısımlar kandil, adli kısımlar karanlık bir oda mesabesindedir. Lambanın ışığının kandili, kandilin ışığının odayı aydınlattığı gibi, kelime-i tevhid -i Nur'u da fazli kısımdan adli kısım aydınlatır. Buna işarete Kur'an-ı Kerim'de, ''Onun nuru, içinde lamba bulunan bir kandile benzer. O lamba cam içindedir. Cam sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır.'' buyurulmuştur. Bu hususu açıklayıcı nitelikte olan bir misal de ışık yansımasıdır. Karşılıklı bulunan cisimler birbirlerinden aldıkları ışıkları yansıtırlar. Nitekim güneş ışığı bir duvara vurduğunda, duvar almış olduğu bu ışığı karşısında bulunan şeye, o şey de başka bir şeye yansıtır.'' Bu yansıma kesif bir cisim tarafından ışığın emilmesine kadar devam eder. Bu olay bu dünyada bu şekilde olur. Gayb ise daha üstün bir boyutta tecelli eder. Yani bu dünyadaki yansıma gayb alemindekine göre küçük ve vasittir. Kainatta yansıma nasıl gerçekleşiyorsa küçük bir kainat niteliğinde olan insanda da bu durum aynen gerçekleşir. Kelimeyi tevhidin uğru faziy kısımlardan birini aydınlattıktan sonra, onun yan kısımları da aydınlatılabilir. Örneğin, önce himmeti aydınlatır, oradan sırra, sırdan ruha, ruhtan kalpte yansıyarak diğer kısımları aydınlatır. Çünkü bu kısımlardan her biri bir diğerinin karşısındadır. Daha önce belirttiğimiz üzere, ışığın yansıması için cisimlerin karşılıklı durması lazımdır. Güneş ışığının kesif bir cismi vurduğunda ışığın bu cisim tarafından emilmesi gibi sendeki adili kısımlarda bazen bu nurun yansımasına engel teşkil eder. Göğün latif oluşu nedeniyle güneş ışınları bu dünyaya ulaşabilmektedir. Eğer güneş ışığı önünde kesif bulut gibi bir şeye geçerse ışık bu tabakadan öteye geçmez. Fazli varlık alemi ulvi alem, adili varlık alemi sufli alem mesabesindedir. Fazıl aleminden olan himmet, ulvi alemden olan arş hükmünde olup diğer yedi kısım da yedi sema mesabesindedir. Adli alemin yedi kısmı da yedi kat yer gibidir. Ulvi alem gayet latif olduğu için ışığın bir kısımdan diğerine geçmesine mani olmaz. Bu sebeple fazıl alemi ulvi alemi nispettidir. Sufli alem son derece kesif olduğu için ışığın bir kısımdan diğerine geçmesine engel olur. Adil alemi de bu yüzden suflî aleme benzer. Fazl aleminin hepsi nur, adil aleminin hepsi karanlıktır. Bu iki alemin sükûnunun hareketi, gölgenin güneşi, gecenin gündüzü takip etmesin gibi birbirini izler. Gündüzden giden her parça gece, geceden giden her parça da gündüzü izler. Böylece Allahu Teala geceyi gündüze, gündüzü geceye katar. Senin gecen adilî alemin, gündüzün de fazlî alemindir. La ilahe nefkinin şi karanlıkları fazil varlığın üzerine çökerse onun nurunu giderir. Böylece fazil varlığın adli varlığa döner. Vataniyet güneşi ferdaniyet burcundan illallah semalarında parlayıp adli varlığın gecesini aydınlatacak olursa karanlıklarda o an söner. Adli varlığın fazil varlığa inkılap eder. Demek ki la ilahinin meskeni adli varlığın illallahın ki ise fazil varlığındır. La ilahe, karanlık olduğu için senin karanlık yerinde, İllallah nur olduğu için senin nurlu yerindedir. La ilahe çizgisi, illallahın isbat çizgisine bitiştiğinde isbatın nurları nefyin karanlıkları üzerine yansır. Böylece ikisi birden nur ve isbat olur. Nefyin karanlıkları isbatın nuruyla gider. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de hakkı batılın başına çarparız ve onun beyni parçalanır. Böylece batıl ortadan kalkar buyurulmuştur. İşte nefin karanlığı, ıspatın nuruyla silindiğinde adili varlığın aydınlanır ve tüm kısımlarıyla fazlili varlığa intikal eder. Böylece kötü his iyi hisse, meşguliyet fehme, heva akla, nefis bulanıklığı gönle döner. Nefis kalp olur. Beşeriyet ruha, huy sırra, şeytan meleğe intikal eder. Peygamber Efendimiz, ''Benim de şeytanım vardı fakat Müslüman oldu.'' sözü buna işaret eder. ''Ey kardeşim, bilmiş ol ki salik için üç mertebe vardır. Bunlardan birincisi alemi fena, ikincisi alemi cezbe, üçüncüsü alemi kabzadır. Eğer sen alemi fenadaysan, la ilahi illallah, alemi cezbedeysen, Allah, alemi kazbadaysan, hüve zikrine devam et. Alemi fenada yürüdüğün müddetçe adli varlığın sana galip gelir.'' Ailemi cezbe yolunu takip ettiği müddetçe fazli varlığın sana galebe çalar. Seni boyunduruk altına alan şey adili varlığın ve kötü nurlarının olduğu için alem-i fenadan zikrin La ilahe illallah olsun. Alem-i cezbedeyse zikrin Allah olsun. Çünkü seni egemenliğinde bulunduran şey fazli varlığın ve iyi huylarındır. La ilahe illallahın özelliği her türlü kötü sıfatları yıkması ve yok etmesidir. Allah kelimesinin özelliği iyi sıfatları takviye etmesi ve çirkin davranışlardan arıtılmasıdır. Alemi fenada olduğu müddetçe sana galip olan kötü sıfatları yıkmaya ve yok etmeyi ihtiyaç duyarsın. Alemi cezbede bulunduğun zaman zarfında takviye ve tenzile ihtiyaç hissedersin. Çünkü sana galip gelen iyi sıfatlardır. Alemi kavzada hüve demelisin. Çünkü bu alemi ulaştığın anda sendeki adili sıfatların bulanıklığı gitmiş, Vasıf sıfatların ışıkları seni aydınlatmış demektir. Burada Cenab-ı Hak vasıtasız olarak sana tasarruf eder. Bundan sonra sen kendi nispetinde yok, ona nisbetle varsındır. Kendine nisbetle fani, ona nisbetle bakiisindir. Sen bu alemde zikrini hüve yap. Zira mevcut ve baki olan hüvedir. Bizim âlemi fena dediğimiz salik ve müritlerin nefislerini orada fani kılmaları ve kötü sıfatlarını yok etmeleri nedeniyledir. Ailemi cezbe olarak adandırışımızın sebebi ise müridin oradan meliki cezbesine kapılmasıdır. Alemi kabzaysa müridin Allah'a teslim olduğunu ve Hak Tala'nın onda vasıtasız tasarruf ettiği makam demektir. İşte bu saydıklarımız müridin mertebe ve makamlarıdır. Ey kardeşim! Bilmiş ol ki evliyanın dört makamı vardır. Bunlar 1- Hilafet-i iki 2- Hilafet-i Risalet 3- Hilafet-i ulul azm 4- hilafet ulul istifadır. Birinci makam alimlere, ikinci velilere, üçüncü evtada, dördüncüsü kutuplara aittir. Veliler için nebilerin, resullerin ulul azm ve ulul sıfatların makamlarına geçenler vardır. Veliler iki gruptur. 1- masahat dini diniyle tasarruf ve velayet sahibi olanlar. 2- Bil kuvve ve velayet tasarrufu olmayıp, velayetin tasarrufundan hasıl olan tasarrufa sahip olanlar. Eğer velayet tasarrufu olmayan kimse nasıl veli olabilir denilirse cevaben deriz ki, Allahu Teala'nın tüm şeylerin yetkisi olan kimse anlamında veli olması mümkündür. Bu veli gerçek velidir. O ancak Hak-ı Teala ile duyar görür ve konuşur. O mahbubiyet alemindedir. Buna işaretle, ''Ben o kulumun kulağı ve gözü olurum.'' buyurmuştur. Böyle bir velinin halka mürebbi olması uygun değildir. Çünkü o, hakka teslim olmuş ve ihtiyarı elinden alınmış, yani kendi isteğiyle hareket edilmeyen bir kimsedir. İhtiyarı elinden alınan kimsenin başkalarına mürebbi olması uygun olmaz. Zira bir kimsenin başkalarında tasarruf edebilmesi için önce kendi nefsinde tasarruf edebilmesin gerekir. Bu veli Allah aşkıyla mevcub olduğundan başkası üzerinde tasarrufa yetkili değildir. Şer'i örfte de bu böyle olup ancak kendi nefsi üzerinde velayeti sabit olan kişinin başkasına velayeti muteberdir. Akil, bali olmayan çocuğun kendisine velayeti olmadığı için başkası üzerinde de velayeti olmaz. Hakka teslim olmuş olan bu mevzup veli, çocuk mesabesindedir. O sevgililer sevgilisi Allahu Teala'nın terbiyesi altındadır ve rububiyetin ikramı olan sütü emmektedir. Nitekim Allahu Teala buyûk kutsi hadiste "Onlar çocukturlar. Onları irademizin terbiyesi altına aldık. Bizim ikramımız olan sütle beslenmektedirler, buyurmuştur. Eğer gruba dahil olan veliye gelince onun halkla mürebbi olması uygundur. Çünkü o kendine velayet hakkı tanınan ergin kişinin mesabesindedir. Kendi nefsi üzerine velayete sabit olan kimsenin başkaları üzerinde de velayeti vardır. Şer'i örte bu böyledir. Nitekim şerat'e caiz olan bir şey hakikatte de caizdir. Şerat ile hakikati birbirinden ayırmak küfür ve zındıklıktır. Mahbubiyet makamında olan meczup velinin misali çölde gözü kapalı yürüyen bir kimseye benzer ki, o, ayak basacak yeri ve nereye gittiğini bilmez. Yol bitip istediği yere erince ona nerelerden gelip geldiğini soracak olursa bu hususta sedire şifa olacak bir şey bilmediğini söyler. Çölde gözü kapalı yürüyen kişinin başkasına kılavuz olması nasıl doğru olmazsa meczup velinin de ahiret yolculuğunda başkasına rehberlik etmesin doğru değildir. Çölü gözleri açık bir şekilde aşan çöl yolunu, oradaki durakları, oranın iniş çıkışlarını karış karış bilen kimsenin önce olması nasıl daha uygun olursa, marifet yolunun gözleri açık yürüyen kişinin de ahirete giden yolda rehberlik etmesi hikmete daha uygundur. Kalplerin keşfi la ilahe illallah, ruhların keşfi, Allah sırların kaşifi, hüvedir. Çünkü la ilahe illallah kalplere, Allah ruhlara, hüve sırlara kuvvet ve mıknatıstır. Kalp, ruh ve sır, kutuya saklanmış, sedefteki inci gibidir. Veya evde kafes içinde olan kuşa benzer. Kutu ve ev, kalp mesabesindedir, sedef ve kafes, ruha, inci ile kuş, sırra benzer. Eve varmadıkça kafese, kafese varmadıkça kuşa ulaşmayacağın gibi, kalbe ulaşmadıkça ruha, ruha ulaşmadıkça sırra eremezsin. Öyleyse sen eve ulaştığında kalpler alemine, kafese vardığında ruhlar alemine, Kuşa vardığında sırlar alemini ermişsin demektir. O halde sen kalbenin kapısını la ilahi illallah anahtarıyla, ruhunun kapısını Allah anahtarıyla, sırrın kapısını hüve anahtarıyla aç. Sır kuşunun yaşaması için hüve demeye devam et. Çünkü bu lafız bu kuşun gücünü artırır. Bu nükteyi işareti Allahu Teala Musaya ya Musa yiyeceklerinle beni yedir, içeceklerinle beni içir.'' buyurdu. Ey kardeşim. Bilmiş ol ki kalbin eve, ruhun kafesi, sırrın kuşa benzetilmesi mecazi bir teşbehtir. Zira bir takım ulvi hakikatler teşbih yoluyla idrake yaklaştırılır. Kalpler aleminden yürümeden ruhlar alemine, ruhlar aleminden geçmeden sırlar alemine varmak mümkün değildir. Sırlar alemi ruhlar aleminden, ruhlar alemi de kalpler aleminden büyük olup, bunlar iç içe geçmiş üç daireye benzer. En büyük daire sırlar alemini, orta daire ruhlar alemini, küçük daire kalpler alemini oluşturur. Kalpler aleminin ruhlar aleminden daha küçük olması, onun gayb ve şehadet alemlerine ruhlar aleminden daha yakın oluşundandır. Ruhlar aleminin sırlar aleminden daha küçük oluşuysa, onun alemi eşbaha yani bedenler alemine daha yakın oluşu sebebiyledir. Çünkü alemi eşbah sıkıntı, zahmet ve meşakkat yeridir. Öyleyse galip ve şehadet alemine yakın olan her şey küçülmekte, sırlar alemine yaklaşan her şey büyümektedir. Allah için itiraf et kardeşim. Şu semada bir yıldızın, şu deryada bir damla suyun var mı? Elbette yok. Buna mukabil azgın nefsin ve beşeri enaniyetin var. Dışın bile elini cebinden çıkaran görünmeyecek kadar kapkara. Ey dost! Nefis aleminden kalp alemine, beşeriyet aleminden ruh alemine, Tabiat aleminden sır alemine çık. Vücudi karanlıklardan sıyrıl. İşte o zaman gözlerin görmediğini görür, kulakların duymadığını duyar ve yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez, ayetinin sırrına mazhar olursun. Tabiat, beşeriyeti ve nefis alemleri, aileme adal için çok derin bir çukurdur. Kalp, ruh ve sır alemleri ise alemi faz için kat ve kat yükselen derecedir. Nefis alemi asilerin, beşeriyet alemi kafirlerin, tabiat alemi münafıkların derekesindir. Nitekim, şüphesiz münafıklar cehennemin en aşağı derecesindedirler buyurulmuştur. Kalp alemi hakka mürid olanların, ruh alemi sıddıkların, sır alemi ise iradesinden soyunmuş Allah'a müteveccih olan müritlerin miracıdır. Sen bunu şu şekilde söyleyebilirsin. Kalp alemi yolun başında olanların, ruh alemi yolun yarısını biraz geçmiş olanların, sır alemi son noktaya varanların miracıdır. Bir diğer ifadeyle kalp alemi tövbekârların, ruh alemi Allah'ı sevenlerin, sır alemi ariflerin mizacıdır. Ey kardeşim! Nefis, tabiat ve beşeriyetinin çukurundan çıkmadıkça ulvi alemlere ulaşamaz. Hak Teala'ya kavuşamazsın. Müminin kalbi Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Onu dilediği gibi evirip çevirir hadisinde de işaret ettiği üzere Allahu Teala müminin kalbini bazen kavzdan, basta, korkudan ümide, bekadan fenaya, şehviden mahve ve neşeden hüzne döndürür. Bazen de bunların aksini yapar. Öyleyse diyebiliriz ki kalp daima korku ve ümit, fenayla Beka gibi haller arasındadır. Allahu Teala bazen bu halleri kalpten alır ve onu kendisine doğru yürüyenlerin en başına getirir. Bazen de onu geriye döndürüp aşağılık bir yere getirir. Nitekim bir hadiste, ''Hak-ı cezbelerinden bir tanesi, insanlarla cinlerin ameline müsavidir.'' buyurulmuştur. ''Ey kardeşim, bilmiş ol ki, çokluk, çeşitlilik ve değişim, Allahu u Teala'nın sıfatlarının iliştiği yaratılmış şeyler içindir. Çünkü O, zat ve sıfatlardan bir olandır. Onun ilmi birdir ve tüm mahlukatı kapsar.'' Aynı şekilde, Kudreti de bir olup tüm malumatı kuşatmıştır. Nitekim ilim ve kudreti bir olup malumat ve makturat çoktur. Bunun gibi Allahu Teala'nın sendeki tasarrufu da bir olup senin tasarrufların çoktur. Allahu Teala'ya nispet edilen iki parmak ve iki el ifadeleri mecazi bir teşbih olup iki parmak onun kulun kalbini bir halden diğer bir haline kadar hızlı çevirdiğine işaret eder. Yoksa o cisim cevher ve araz olmaktan münezzehtir. Şayet allah Teala birleşik, mürekkep olmuş olsaydı, bir birleştiriciye, niteliği bulunsaydı niteleyiciye, şekli olsaydı bir şekillendiriciye muhtaç olurdu ki, o bu gibi hallerden münezzehtir. Bilekiz o birleştirmeyi, nitelemeyi ve şekillendirmeyi yaratandır. Zira Kur'an-ı Kerim'de onun benzeri hiçbir şey yoktur. O semî ve basîrdir buyurulmuştur. Eğer Allahu Teala bir araz olsaydı tutunabileceği bir mahalle ihtiyaç duyardı ki onu böyle bir şeyden tenzih ederiz. O hiçbir şey olmadan önce vardı. Yani mekan, insan, cin, sema, yer, arş, ferş, felek ve birçok şey yokken o vardı. Allahu Teala zamana bağlı olmadığı için geçmişte nasılsa şimdi de öyledir ve gelecekte de öyle olacaktır. Onun yakınlığı ve uzaklığı, hiçbir yakınlaşma ve uzaklaşma olmaksızın olur. Onun fiilleri herhangi bir alet ve organa bağlı değildir. Bir yerde durmaktan ve yer değiştirmekten beridir. Değişim ve yokluktan aridir. Bir mahalle girmekten uzaktır. Allah'tan başka ilah yoktur. O büyüktür. Vehim, his ve hayalden uzaktır. Onun şekli, sureti, benzeri, yardımcısı, yaveri, veziri ve yol göstereni yoktur. O benzersiz ve sonsuzdur. Yönler onu kuşatamaz aller onu değiştiremez zatı başkasına benzemez sıfatları başkaca sıfatlardan ayrıdır zatı kainatta hayal edilebilir şeylerden sıfatı hadiselerden sıfatlarından münezzehtir ezelidir ve sonradan yaratılanlara benzemez Allahu Teala hakkında sayıdan bahsedecek olursan deriz ki o hiçbir şey olmadan önce vardı onun kemiyetinden sual edecek olursan o hiçbir hali ve kemiyeti yokken vardı ona zaman ve mekan da izafe edilemez çünkü o zamandan mekandan kısaca her şeyden önce vardı. Allah-u Teala fazla kerimiyle her şeyi yokluk sırrından varlık sahasına çıkarandır. O evveldir, ahirdir, batındır ayetiyle de belirtildiği üzere o evveldir. Çünkü ondan önce hiçbir şey yoktur. Ahirdir çünkü ondan sonra bir şey varlığını devam ettirmeyecektir. Zahirdir çünkü bir şey onu gizleyemez. Batındır çünkü hiçbir şey onun mahiyetini bilemez. Vahiddir çünkü onun işi ve benzeri yoktur. Ey kardeşim! âlim fenaya vardığın ve hakkı tasarrufuna mazhar olduğunda değersiz taşların her derde deva olan bir cisme, bakırın saf altına inkılav eder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, ''Onlar iman etmişler ve kalpleri Allah'ın zikriyle huzura kavuşmuştur. İyice bilin ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur.'' buyurulmuştur. Ey kardeşim! ruhlar alemine ulaştığın zaman Allahu Teala'ya ait ezeli sıfatların özellikleri tüm ayrıntılarıyla sana gösterilir. İşte o zaman ona ruhumdan üfledim ayetinin sırrı çözülür. Bu ayette ruhun Allah'a izafe edilmesi yaratılmışlara verilen değeri açıklamak içindir. Bu değer veriş yaratanla yaratılanın çok ince bir çizgiye ayrılacak kadar birbirine yakınlaşmasına neden olmuştur fakat nihayetinde ezeli olan Allahu Teala sonradan olanlardan münezzehtir. Ezeli bir şey sonradan yaratılmış bir şeyle aynı çizgide bitişmez. Senin Allah'a izafe edilişin, O'nun bir parçası olduğun anlamında olmayıp, senin diğer mahluklara nazaran ayrıcalıklı, şerefli bir konuma sahip olduğun manasına gelir. O'na olan yakınlığı ifade eder. O'nun sana olan fazla keremini dile getirir. Zira Allahu Teala her çeşit izafetten münezzehtir. Allahu Teala parçalardan oluşan bir bütün olmadığı için parçalanmaz. Onun cinsi olmadığından nevi de yoktur. O min ilafi ayla gibi harfi cerlerin belirttiği anlamlardan uzaktır. Onun cinsi ve miktarla alakası olmadığı için min harfi gerçek anlamıyla onun için kullanılamaz. Ona yer ve zaman nispet edilmediği için fi, bir yerde sabit olmadığı için ala harfi bilinen anlamında onun için kullanılamaz. Zira Allahu Teala bidayet ve nihayetten, zarfiyet ve mahiyetten münezzehtir. Sırlar alemine vardığın zaman gaybî sırlar sana aralanır ve sırların bakire gelinleriyle evlenirsin. Bir kudsi hadiste, ''Velilerim abamın altındadırlar, onları benden başkası bilmez.'' buyurmuştur. Bu ifadeyi şöyle anlatmak mümkündür. Sırlar aleminde Allah'la kul arasında öyle bir sır vardır ki onu ne bir melek, ne bir peygamber bilebilir. Ve orada kudreti ilahi tarafından gözlerin görmediği, kulakların işitmediği hediyeler sunulur. Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez. Ayeti buna işarettir. Aşıklar için saklanan müjde belli bir açıdan Vücudullah'ın görülmesindir. Bunun neticesinde kalplerde kulak, akıllarda göz oluşur. Böylece kulaksız duyulur, gözsüz görülür. Orada duyulan ve görülen her şey gaybidir. Ve işte o zaman gaybi haller ayan beyan olur. İşte kalbin Rabbimi gördü ve Rabbini görmez misin ifadelerinin manası budur. Eğer sen aşıksan yukarıda saydığımız bütün bu hallerden sonra kendisinden geçmiş bir halde kavzi ilahiye düşersin. Allah-u Teala seni tevhid ve marifetin en yüksek derecesine, sır ve himmetin en üstün menzillerine ulaştırır. Bu makamlarda söz hiçbir mana ifade etmez. Sırların düğümü çözülür. Artık buradan öteye yol yoktur. Nihayetinde sen, Ya Rab ben seni hamdü sena etmekten acizim. Sen kendini nasıl sena etmişsen öylesindir ve marifetine giden bütün yolları kaplayan Allah'ı tenzih ederim senin zatını bilmek mümkün değildir, dersin. Cenab-ı Hak kıvâhtaniyet ve ferdaniyet sıfatlarının hakikatinin kullar tarafından bilinmesinin mümkün olmadığını belirterek, Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etmiştir. Ondan başka ilah yoktur, buyurmuştur. Kelime-i Tevhid hem başlangıç hem sonuçtur. Her şey onunla başlar ve onunla biter. La ilahe illallah lafızların en güzelidir. Allahu Teala'nın güzel bir lafzı, kökü sağlam dalları semaya doğru olan güzel bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun? Ayeti buna işarettir. Kur'an-ı Kerim'de güzel sözler ona yükselir buyurulması, kelime-i Tevhid'in güzel bir söz olduğuna ey inananlar! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin buyurulması onun doğru bir söz olduğuna Rahman'ın konuşmasına izin verdiği kimseler hakikaten başkasını söylemeyecektir. Ayeti kerimeyi tevhidin yegane hakikat olduğuna. Gerçek dua ancak onadır. Ayeti onun gerçek dua olduğuna. Onlara takva kelimesine tutunmalarını söyledi. Ayeti onun takva sözü olduğuna. De ki ey kitap ehli Bizde de sizde de aynı olan bir kelimeyi söyleyin. Yalnız Allah'a ibadet edelim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'tan başka rapler edinmeyelim. Ayeti kelimesi tevhidin dinler arasında ortak bir söz olduğuna. Onlardan birine ölüm gelince Rabbim beni tekrar dünyaya gönder, belki ameli salih işlerim der. Ayeti onun ameli salih olduğuna Kelime-i tevhide sadık kalarak, Rahman'dan söz, ahit almış kinselerden başkası şefaat etmeyecektir. ayeti kelimesi kerimesi, tevhidin ahd için gerekli olduğuna işaret eder. Aynı şekilde, kim bir hayırla gelirse ona on misli vardır ayetindeki hayırdan maksat kelime-i tevhiddir. Yine iyiliğin karşılığı yalnız iyilik değil midir? Ayetinde de kelime-i tevhide işaret vardır. Evet kerime Tevhid sağlam bir kaledir ve ancak bu kaleye girenler Allah'ın azabından kurtulur. Allahu Teala hepimizi bu kaleye girenlerden eylesin. Fazlı Kerem ile bizlere sırların kapılarını açsın.